Merhabalar su hakkına hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Nuray Yüce. Su hakkında bu hafta geçtiğimiz haftalarda Manisa'da yaşanan bir insanlık dramından bahsederek programımızı açıyoruz Şimdi 30 senedir diye böyle bir haber atılmış çamurlu su içiyor Manisa'nın Yunus Emre ilçesi Barbaros mahallesi Fatış Tımarı hafız evet. küme evlerinde yaşayan vatandaşlar yıllardır kuyu suyu evet. kullanıyorlar Şimdi bu konuyla ilgili konuşmak üzere e, stüdyomuza telefonla bağlanan bir konuğumuz var e, Barbaros Mahallesi Muhtarı e, e, Siyami, Siyami Alak. Hı? Evet, Siyami Bey merhabalar. Evet. Merhaba. İyi günler, iyi çalışmalar. Sağ olun, teşekkürler. Ben önce kendimi tanıtayım. Barbaros Mahallesi'nin Muhtarı Siyami Alak olarak. Tabii burada kendilerine önce kendilerini beni bilenliler için kendilerine teşekkür ederim. Biz sonra teşekkür sonra ederiz. Biz, biz, biz, biz, biz, İşe baba. Hı hı. Biz teşekkür ederiz Siyambi Bey. Gerçekten çok e, akıl almaz bir olay ama aslında sadece Manisa'da da yaşanmıyor. Türkiye'nin başka yerlerinde de benzer olaylar var. Ama bu e, güncel olması dolayısıyla biz sizi konuk etmek istedik. Teşekkür Önce... ederim. Yani evet. bu konuda gerçekten de varoşlarda bile susuz kalmayan olan susuz yer yok. Ama Ege bölgesinde böyle bir Barbados'un göbeği manisanın göbeğe sayılan bir mahallede 30 yıldır yaşayan vatandaşlarımızın Hı -hı. 30 tane olduğuna 170 tane nifosi olduğunu belirledik. Bu konuda ilgimizle bizim biz çalışmamızı başlattık. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bu konuda bize fırsat verdiğinizden dolayı kendinize teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. adına Hı -hı. da teşekkür ediyorum. Yani bu konuda ben sonuna kadar mücadelesi devam edeceğim yani vatandaşlar da bizi güvendikleri yani şu var ben açık ve net söyleyerek söylüyorum baştan. Yani müddet vermiş, kanasyonları yapılmış, asfaltları yapılmış. bir vatandaşlarımızın böyle susuz hmm. 200 metre ilerisine bir e, şebeke suyu olmasına rağmen sularını vermemişti ben de seçiliyorum. Yani bu konuda ilgili belediye başkanlarımıza e, duyarlanmıştı. Daha göreve ediyorum. çağırıyoruz sayın valimizi sayınlar makamlarımıza da, da davet ediyorum yani bu konuda vatandaşlarımızın sağlığı için çok önemli bir su hı olduğu hı. hissediyorum yani. evet ee, Siyami Bey biraz daha meseleyi açar mısınız yani 30 yıldır neden e, yani çok da ücra bir köşeden bahsetmiyoruz sizin de söylediğiniz gibi Manisa'nın e, evet. merkezinden bahsediyoruz 30 yani yıldır en, nasıl bir en, sorun en, var 1 metre aşağıdadır 1 kilometre aşağıdadır ama şu var ben bir Aylık bir muhtarın bu konula ilgili tabii bu konularda da e, şimdi Başbakanımız Cumhurbaşkanımız da, da bu görevler şu af gelmesi gerekiyor. Bu imara açık değil. Evet. İmari evet. onunla bilen dolayı tabii belediyemiz yapmış alt kanasyonlarına, asfaltlarına, cerrahmanı vermiş ama hı hı. E, bu yasa denişmesi gerekiyormuş. Af olması gerekiyormuş. Ya bunun 2009, 2012'de af gelmiş ama vatandaşlarımız tabi bilinçlendirmemiş bu konuda daha önceki Sayın Muhtarımızla ilgili tabii bir şey söylemek istemiyorum. Yani <gülüyor> Şimdi ben bu konuları gördüğüm için, araştırdığım için yani bu konunun ülkeninde de duruyorum. Bu vatandaşlarımızın sağlıklı içebilmesi için, sağlıklı yaşayabilmesi için Türk bayrağının altında yaşayan vatandaşlarımızı her zaman Türk bayrağının dayanlandığı yerde de varım. hı. -hı. Yani sonuçta sizin altyapı hizmetlerinizde bir kısmı var ama su altyapı hizmetleri tamamlanmadığı için su ulaştırılamıyor değil mi insanlara? Biz öyle anlayalım. Evet, evet, evet. Yani şu, şu şebe şebekesi bizim yanımızda Spin Mahallesi var. O da Yunus Emre'ye ait Kuşlu Bahçı var. Yani Spin Mahallesi ile arasındaki Bahçı, arasındaki 200 metre. Evet. Yani burada 200 metre var yani. 200 metre yüzünden suya erişilemiyor. Su oradan geçmesine rağmen. Ee, evet. evet. E, İmala açık olmadığından dolayı vatandaşlarımız diyor ki bu konuda alamamışlar. Bu konuda ilgili de, Sayın Başbakanımız Davutoğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımız'ı e, ama, gereken şeyler de söylüyorum. Bunlar da tabii devletin başındakiler affedecek. Affedince de sularımızı bağlama şansına sahip olacak. Ama Siyami Bey e, sonuçta elektrik ...kanalizasyon gibi altı yapı hizmetleri var değil mi bölgede? Yani, tabi tabi, tabi. Üstüne basa yani sonuçta yani. imara Kanatçı. açılmamış bir bölge içerisinde aslında bunların da olmaması gerekir. Öyle olmaması bir durum. gerekir. Evet, yasal olarak da bunların da olmaması gerekir. Ama Hı. bunlar verilmiş bu hakların da alma, geri almaları da mümkün değil. Yani verilmiş hakları geri alınmaz. evet. Ama en temel hakkı olan ve susuz yani kesinlikle bir şey yapılamaz su hizmeti verilmemiş olması ne kadar yasalar bunu gerektiriyor olsa da aslında evet. görev ihmali ya da devletin asli görevlerinden bir tanesi. tanesi. Evet, evet, yerine yani getirmemiş. vatandaşına su vermek bu zaten her canlının hakkı. Tabii, bu vatandaşlar da Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşıyor. Türk sayılarının altında devlet varsa millet var millet varsa devlet var. Yani bu konula ilgili gerçekten de bu vatandaşlarımızın evet. suya ihtiyacı olduğu çok da çok ihtiyaçları var. Çünkü evet. kuyulardan çıkan suyun gerçekten de sağlık açısından çok zararlı. Evet, evet. E, gelen yani basına yansıyan şeylerden de anladığımız kadarıyla e, ne içilebilir nitelikte ne temizlik amaçlı kullanılabilir nitelikte bir su e, var orada ve bundan dolayı çok sayıda rahatsızlık. Oluştuğu da evet. ifade ediliyor aslında evet. e, sadece e, işte vatandaşlık bağıyla bağlı olan insanların değil tüm insanların e, su hakkı vardır ve işte o bölge içerisindeki organizasyon neyse belediye, hükümet, evet. devlet e, bunu yerine getiriyor olması e, gerekir demek gerekiyor herhalde ee, çok büyük iyi tır, iyi, sorunlar anlatılıyor ee, sizin e, işte muhtarlık yaptığınız bölge içerisinde çocukların rahatsız e, rahatsızlandığından bahsediliyor e, çok sık bir biçimde e, kadınlar çok müzdarip bu konudan e, çünkü e, bütün o su ihtiyacını kadınlar karşılar durumda çamaşır makinelerinin sık sık bozulduğundan bahsediyorlar Evet böbreklerinin de bozulduğundan evet. bahsediyorlar insanların sağlığı da temizliği de hijyeni de Tehlike altında. Evet. Evet çok önemli. Bugün bugün yemek yapar. Mesela yemekte e, ne bakterilerin e, Olduğunu bizler Bilemeyiz tabii. Bunlar sağlık açısından çok çok çok tehlikeli olduğunu söylüyorum. Yani bir tane vatandaşımız oldu böbreğimi kaybettim diyorum. Çünkü ben ağrıyor diyor Yani hmm. bunları sağlık açısından gerçekten de çok tehlikeli. Evet. Peki e, Siyami Bey neler e, yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi tamam gündeme getirildi konu. E, şimdiki beklentileriniz nelerdir? Bir de onlardan bahsedelim Şimdi, birazcık. Tabii e, ben şimdiki beklentim şu. Sayın e, Başbakanıma, Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Cengiz Ergün Başkanıma, Belediye Başkanıma, e, Mehmet Şerçi Başkanıma, Sayın Kaymakanıma, Sayın Valime gerçekten bu konuda duyarlı olduktan hissediyorum. Bundan sonra bu konular ilgili üstünde biraz kendim biz üstünde duruyorum durmaya da devam edeceğim sonuna Hı -hı. kadar da varım yani bu suyu alası 200 metre alasıyla bu vatandaşlarımız sağlıklı yaşayabilmesi için sağlıklı su içebilmesi için e, bayan kardeşlerimiz bayan bacılarımız da rahat edebilmesi için her gün evvah ne olacak yani ne olacak esatlama yapmamalar için yaniken şeylerle baş başlattım inşallah bundan sonra da bu sonuca ulaşıyamını hissediyordum yani. Evet. Umarız biz de hı -hı. kısa sürede e, suyunuza kavuşmanızı temenni ederiz. Evet. Ee, teşekkür ederim. Hı hı biz teşekkür ederiz. Ee, ya. Şöyle yapalım ee, biz zaten devam edeceğiz ikinci bölümde ama. E, i̇kinci bölümde dünyadan ve Türkiye'den diğer örneklerden vereceğiz, e, örneklerden bahsedeceğiz biraz e, sizin durumunuza Manisa'daki duruma benzeyen. Evet. Bir o tek yüzden, Manisa'da değil çünkü evet, bu su e, e, meselesi. Kesinlikle. O yüzden e, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz, e, Siyami İyi, Bey. Teşekkür ederim. Yani, bu konunun takipçisi bu, olacağız. Evet. E, hepimizin görevi zaten hani e, sadece Manisa'nın. Bu vatandaşlık görevi herkes. Eline taşın altına koyarsa şarap hocanın hiçbir hedefi olmayacağını zannediyorum. Yani çıkarmacan bir hedef Ya yani Mutlaka çıkartın. Hedeften ulaşırsın. Evet. Önce insanların bir hedefi olacak. Evet. Tabii. Ve evet. hedefte en temel hakkımız su hakkımız. Peki çok tabii, teşekkür tabii ediyoruz. Ki, su, Hı -hı. su olmayan yerde. Hayatta ay, yok. Kanaşları olmayan yerde sağlık açısından hayatta olmaz. Bizim evet. Riskiler ağaçlar diye bir zaman kuruyup geçiyor. Evet. Bunları böyle örnek görmek lazım. Örnek vatandaş olmak lazım. Yani bunları mutlaka mutlaka vermek gerekir. Peki. Çok, Çok teşekkür söylüyorum. ediyoruz. Teşekkür, Bey. Bey. Ben de teşekkür ederim. Ee, teşekkür Evet, takip edeceğiz bu konuyu e, ve daha sonraki programlarımızda da paylaşırız zaten. İnşallah daha güzel yüzlü, tatlı dilliyle biz bu Hmm. Çözdükten sonra Mente'de size bugün davet ediyoruz. Tamam. Teşekkür evet, tamam. Çok teşekkürler. Tamam. İyi günler size. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. E, su hakkında şimdi bir şarkıyla ara veriyoruz. Ondan sonra ikinci bölümde yine devam edeceğiz e, benzer konulardan bahsetmeye. Ahmet Kaya'dan dinliyoruz. Şu dağlarda kar olsaydım. Karolsaydım, saydım, saydım. Bir asır olsaydım, olsaydım. Arar bulurdum beni, beni. Sahipsiz mi eserolsaydım, olsaydım. Arar bulurdum beni, beni. Sahipsiz mi eserolsaydım, olsaydım. olsaydım. Arar bulur muydun beni beni sahipsiz mezar ol saydım olsaydım sahipsiz mezar o saydım olsaydım sahipsiz mezar o saydım olsaydım, olsaydım. Bu yangında har olsaydım, olsaydım alayıp Ağlayıp gizar olsaydım, Belki yaslandın bana, bana Mahpusta duvar olsaydım, olsaydım Belki yaslandın bana, bana Mahpusta duvar olsaydım, olsaydım Belki yaslanırdım bana bana mahkumsa duvar olsaydım olsaydım belki yaslanırdım bana bana mahkumsa duvar olsaydım olsaydım. Oskurda han olsaydım olsaydım yıkıp perişan olsaydım olsaydım yine severim din beni beni simsiyah dumanın olsaydım olsaydım yine severim din beni beni simsiyah dumanın olsaydım olsaydım Yine sever miydin beni, beni Simsiyah duman olsaydım, olsaydım Simsiyah duman olsaydım, olsaydım Simsiyah duman olsaydım, olsaydım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 Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım, keşke bir yalan olsaydım, olsaydım, keşke bir yalan olsaydım, olsaydım. Evet su hakkında devam ediyoruz. Manisa'da 30 yıldır çamurlu su içen insanların hikayesini dinledik Barbaros mahallesinden. Muhtar Siyami Alak bize anlattı neler yaşandığını ve hala da bir sonuç alınamamış. Yani en evet. temel insanlık hakkını insanlar hala elde edemiyorlar. Evet ve bürokratik bir takım engellerden dolayı aslında İrskan'a imara açılmamış Hı -hı. bir bölgenin içerisinde yer alıyor diye insanlara su ulaştırılmıyor. Ama diğer altyapı hizmetleri verilmiş elektriği, kanalizasyon evet. altyapı hizmetleri döşenmiş buna rağmen... Hı -hı. su hizmetleri verilmiyor ee, ve bunu da bir takım bürokratik e, engellerle açıklanır bir durumda ama bu ve aşılabilir hemen, durumda aslında evet, aşılması gerekiyor sonuçta 30 yıldır nasıl böyle bir şey olabilir A, altyapı hizmetlerini Hı -hı. döşeme e, ya da e, inşa etme asli sorumluluğu devlete aittir Hı -hı. bir an önce halledilmesi gereken bir mevzu Hı -hı. ama bu e, sadece tabi Manisa'ya özgü bir mesele değil Türkiye'nin muhtelif Hı. yerlerinde bu tür haberler var aslında geçtiğimiz yaz içerisinde çok sayıda su kesintisinden bahsettik e, ve işte tankerlerle su taşınmasından bahsettik uzayan e, su hizmetlerinin tamir süreçlerinden bahsetmiştik Kadıköy bunlardan bir tanesiydi e, Van'da musluklardan çamurlu su aktı ...geçtiğimiz Hı -hı. yıl içerisinde... ...Haziran ayında... ...Haziran evet. ayında değil mi? Hı -hı. Ee, Çamurlu bir... su içiyorlardı yani insanlar artık mecburiyetten... ...yani Hatta... bunlar sadece evet. yoksul ülkelere ait... E, Hı -hı. ...ve kafamızda canlandığı gibi... ...hani Pakistan, Hindistan... E, Hı -hı. O, ...o civardaki ülkelerde olan bir şey değil... ...aslında Türkiye'nin... ...bu şerif yerlerinde evet. yaşanıyor ve ha hala yaşanıyor... ...yani geçmişte de değil... Evet. E, Van'da dedik işte yaklaşık bir ay boyunca musluklardan çamurlu su aktı Haziran ayı içerisinde. Çok şikayetler gelmişti. Çok suların pis koktuğu, çocukların hastalandığı doğrultusunda haberler vardı. Evet. Ve içecek su bulmaktı. insanlar ciddi sıkıntılar yaşamışlardı. Evet banyo da yapamıyorlarmış bu suyla yani o kadar kirli bir su. Hı -hı. Ondan bahsediyorlar. Yani biraz eski bir haber ama onu da söyleyebiliriz. Adana'da da yine su faturasını ödeyemediği için vatandaşların suyu kesilmişti 2011 Ağustos demle yaz aylarında ee, üç yıl önce ödenemeyen 80 bin liralık su faturası 150 köy sakinini Ceyhan nehrinden akan çamurlu suya itmiş yani o suya mahkum etmiş köyün 150 metre uzandaki akano çamurlu dereden bir donlara pet şişelere su dolduruyorlar, el arabasına koyuyorlar ve evlere taşıyarak bunu kullanma suyu olarak tüketiyorlar. Üç evet. sene öncesinin haberi. Ee, yine Harran Üniversitesi'nde bu geçtiğimiz aylarda geçti yani bu senenin başlarında falan Harran Üniversitesi'nde ki 20 bin'e yakın insan eğitim görüyor burada. Yine sular kesikti. ...DSE ile görüşmeler yapıldı... ...Büyükşehir Belediyesi'ne gidildi falan... ...bu da bir süre sürdü yani... ...bu meselede. Hı. Ve Hı -hı. kalabalık bir öğrenci grubu var. Yani 20 bin tane öğrenci var... ...sadece o kısımda... ...kanaldan su temin ediyorlar... ...yani içme suyunu kanaldan temin ediyorlar... ...alıyorlar kendi arıtma tesislerinde... ...arıttıktan sonra ancak içme suyu kullanabiliyorlardı. Aslında bu örnekler... Bir, bir örnek daha var. Hani bu daha canı, can Hı -hı. alıcı bir örnek. Sakarya. Evet. Hı -hı. Bu Sakarya'da da işte su meselesi uzun zamandan beri e, devam ediyor. E, yıllardan beri sağlıklı bir şekilde içme suyu kullanamıyor, kullanamıyor Sakarya bölgesinde yaşayan Hı -hı. insanlar. E, ve bundan ilgili e, ilgili mercilere de başvurularını sürekli yapıyorlar. Evet. Bu arada geçici bir çözüm bulmuşlar aslında. Nasıl bir çözüm? İşte bu daha öncesinde e, ilçe belediyesi e, ilçe belediyesi miydi büyük şehirden öncesinde yani bütün şehirde evet ilçe belediyesi iken e. e, işte bir mahalleye bir ilçeye suyu işte bir gün veriyor Ertesi gün e, onu kesiyor diğerine veriyor Hı -hı. falan gibi bir sistemle olarak evet izlenerek su ihtiyacı karşılanmaya çalışılmış yine çok palyatif bir çözüm ama şimdi bu büyükşehir belediyesi ne dönüşünce iyice Hı. susuz kalmışlar artık hiç su verilmemeye başlamış evet Evet e, ve sık sık işte Saski'ye e, şikayette bulunuyorlar. E, belki bunun bunda e, İstanbul'a su getirilme meselesi de Hı -hı. Onun da bir olmuş. etkisi vardır muhakkak. Olabilir. Doğru. Sakarya Nehri'nden gelen suyla. ...İstanbul bir süre beslendi biliyorsunuz. Hı hı. Ee, bir de burada şey de çok acayip bir durum aslında. Hani vatandaşlar, 300'e yakın vatandaş imza toplamış ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na vermişler. Diğer mercilere göndermişler. Yani insanların e, suya erişebilmek için imza toplamak zorunda olması... Hı hı. ...böyle kapı kapı gezmesi, sanki dilenir gibi, en büyük hakkını dilenir gibi istemesi gerçekten çok acı bir şey. Yani ne noktada olduğumuzu gösteriyor. Bunun, Gerçekten de. Ee, bunun dışında tabi sadece Türkiye'de örnekler yok. Bunun e, pek çok örneğini biz aslında dünyada da görüyoruz. Daha önceden de su hakkında bu konuyu ele aldık. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dünyanın en zengin de, evet. ülkesinde. <gülüyor> Dünyanın en zengin ülkesinde bile bunlar olabiliyor. Hatırlarsanız 80 bin hanenin suların kesilmesi söz konusuydu. İnsanlar sokaklara çıktılar, protesto ettiler e, olup biteni. ...ve... E, ...yani Temmuz ayında olmuştu hatta. Geçtiğimiz evet. haftada... ...Birleşmiş Milletler'den bu konu... ...Birleşmiş Milletler'in Neden? gündemine Hı. kadar... ...taşınmıştı. Evet. Ee, Birleşmiş Milletler'den bir heyetin... ...Detroit'e e, gideceği... ...üzerine bir haber vardı ve onun bu üzerinde... evet. Evet bu Hı. hafta içerisinde... E, ...bir tartışma tekrar başladı. Çünkü hala e, su sorunu... E, ...halledilmiş evet. değil... ...Detroit içerisinde... E, gösteriler olduğundan bahsetmiştik Susuzluk Bakanlığı diye insanlar yürüdü hmm. Aslında bunu daha önceki programda e, anlatmıştık 2008 yılında iflas eden bir şehirden bahsediyoruz ve bu şehir e, su hizmetlerinin e, den e, belediye su hizmetleri karşılığında alacağı parayı tahsil et e, etmek için hmm. bir şirket Anlaşmıştı Hı -hı. ona e, çok yüklü miktarda paralar öden, ödenmişti Hı -hı. ve insanlara şu dayatılmıştı e, paranız varsa su hizmetinden faydalanırsınız yoksa keseriz, keseriz. Hı -hı. ve 80 bine yakın insanın e, Hı -hı. suyunun kesileceğinden bahsediliyor ve bu e, ciddi bir biçimde suyun temel bir hak olup olmadığı tartışmasını e, evet. gündeme e, getiriyor. gündeme getirmişti. Evet yine Dublin'dan yüz bine yakın insan yine su sayaçları takılmasına karşı çıktıkları için e, sokağa çıktılar. Bu konuyu da zaten ele almıştık e, Su Hakkı programında. E, burada da yine aynı şey söz konusu. Yani e, bir e, hak olması gereken bir şey parayla satılıyor ve su sayaçları bizde de var. Ön ödemeli su sayaçları bazı şehirlerde onun dışında İstanbul'un bazı semtlerinde bizde de var ama e, maalesef insanlar sokaklarda değil bununla ilgili olarak. Bunun dışında yine Brezilya'da Sao Paulo'da özelleştirme ve kuraklığın da üst üste gelmesi sonucu... ...şehrin yarısı e, özellikle de bu şehrin dış çeperlerinde yaşayan insanlar su hizmetlerinden mahrum kalmış. Ve Ağustos ayından bu yana protestolar devam ediyor. Bir pankartları var o çok hoşumuza gitti bizim sizinle de paylaşalım. Şey diyorlar suya para ödüyoruz fakat havamızı alıyoruz. Evet gerçekten de. Çünkü e, bu e, hizmetin yerine getirilebilmesi için bu saydığımız her yerde Türkiye'nin de e, her köşesinde insanlar vergilerini veriyorlar. Ve bu evet. paraların bu altyapı hizmetlerinin kullanılmasına e, gitmesini talep ediyorlar. Ve onun sonrasında da evet e, temel ihtiyaçlar için suya bir daha para ödememiz gerekmediğini söylüyoruz. Çünkü bu bir hak. Evet. E, bu e, özellikle e, gelişmiş ülkelerde zengin ülkelerdeki bu su kesintileri bir tartışmayı daha doğurdu. Gündeme getirdi. İşte özellikle Detroit e, ve Dublin'de... E, bir grup insan şöyle e, ifade ediyor e, Bu eyleme çıkanlara karşı işte son model telefonlar var ellerinde e, hmm. kablolu TVler var e, Hatta Washington Times yürüyüşün haberini verirken e, beleşçiler ve yarddakçıları Detroit'te otlakçıların geleceği için yürüyor hmm. diye e, vermiş. E, burada asıl olarak e, tartışılması gereken mesele bu temel bir hak. Aynı zamanda Detroit'teki insanlar ciddi bir biçimde yoksa oldukları için su faturalarını ödeyemediklerini hmm. e, söylüyorlar. E, ve bu arada su fiyatları arttıkça tam da bir e, sınıfsal e, durum var aslında burada diyorlar. Yani hmm. siz her seferinde su e, hizmetlerinin fiyatını arttırıyorsunuz ve bizim buna ulaşım imkanımız her geçen gün azalıyor. Net bir biçimde. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Evet bir de şey var hani yoksul insanlar sağlıklı yiyeceklere ulaşamadıkları için ucuz ve sağlıksız yiyeceklerle besleniyorlar. Fakat suya geldiğinde böyle suyun başka bir alternatifi yok. Su yerine bunu içeyim, bunu Hı -hı. kullanayım diye bir şey yok. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Evet su hakkında... Bu haftalık bu kadar. E, konuğumuzu e, birinci bölümde konuğumuzu aldık. E, Barbaros Mahallesi muhtarı Siyami Alak bize Manisa'dan bahsetti. Daha sonra da Manisa'daki duruma benzeyen yani Su Hakkı'nı ihlal eden durumları e, hem Türkiye'den hem de dünyadan dile getirdik. Haftaya pro görüşmek üzere. Pro evet programımızı bitirdik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.